Welcome Walks sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Oh dansa aynı yapıyorsun. aynı yapıyorsun. aynı yapıyor. La la sonuçta aynı yapıyoruz. Hepinize günaydın. 841 saatimiz biraz reklam da dinleyebilirdik ama çok değerli iki. Mikrofon Üstad'ı stüdyomuzda Hoş geldiniz diyelim ilk önce onlara merhaba Üstad Fahir Üç ve Üstad Oktay Demirci Üstadlarla Sabah Esprileri. Ne oldu? radyoda dinledim. Çok güzel oluyor Üstatlar diye espriler. Hı Zaten EGK'ya içinde için de üst Üstadı diye geçer yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet bu sohbete bir 25 evet. yıl erken girdik ama e, tadı yine Hakikaten insan ağzında var. güzel tat bırakıyormuş ya. Tadımız bırakılır efendim. Üstat deyince de girelim. benim de aklıma bir <gülüyor> Buyurunuz Fey Bey. Şey geliyor ya. Neydi? Ninja kaplumbağalardaki ne? Üstat diyorlardı değil mi? Şeye mi? fare mi? Ha, üstad değil miydi onun adı? Bilmiyorum. Necmi Kaplı birbirlerine hacı Yok. diyordu. Hacım, <gülüyor> nımçakın nerede falan diye öyle bir şeyler. Usta diyorlardı ya. Usta üstad diyor. demiyorlardı. Usta ile üstad arasında da herhalde ince ama bir o kadar bir da delin bir Sevgili evet, Necmi'ler yine modern sabahlar birbirinden güzel insan hikayeleriyle başladı programa. Fark etmişsinizdir. Efendim. Efendim, ben insanüstü hikayelerle başlayabilirim dün başladı. taşınma hadisesinden sonra. Evet hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle yeni eviniz, yeni taşınmanız. Her zaman taşınmak biraz şeydir efendim. <gülüyor> e, biraz stres yapar insanı. Sizde durumlar nedir? Valla Birol Usta bir ara freşe geçsem mi diye düşündüm yani taşınmanın ortasında. Kutuların arasında sıkıştığımda. Freş'e geçsem diye düşündüm. Sıkıntı yani. Hocam, çıkardı mı taşıyıcılar? Öncelikle ilk taşıyıcı sorum var. Sıkıntı çıkarır mı canım? Taşıyıcıların taşıyıcıların sıkıntı çıkarmadılar. Çık çıkardığı sıkıntı en büyük sitelerden gelecek. Mobilyanın çıkardığı sıkıntıdan daha büyük sıkıntıdır. Ama yani tabii ki sıkıntıdır da ona yapacak bir şey yok. Sen orada yani... Yapacak e, bir şey yok da işte. Yani taşıyan ben, adam sıkıntı çıkarırsa orada sessizliğinle sinirini içine akıt... Gözyaşınla beraber kararak sinirini... taşıyıcı adama benim herhangi bir sıkıntı durumunda söyleyecek bir şeyim yoktu. Hakikaten Neden? dünyanın en güçlü adamları beni dört parça ve ayrı odalara yerleştirilerdi kolye halinde. Ve diye hiçbiri birbirine değmeden. Abla buranın bu buranın bu falan diye. Oradan kan sızıyor. biraz o şey değildir. Onun zaten hemen plastik poşet. Ve de dip, dip bucak köşelere konulursa da yani üç gün falan bulunamazdın. Bulunamazdın. Kutunun değil, altında aynen. bir şey. Çok güçlü attıyor. adamlar. Çok güçlü adamlar. Ceket Omuzunu asar gibi koltuk taşıyan adam görüntüsü dün gece rüyama girdi. E girdi. Beni taşıyordu. Açık söylemek lazım daha önce defalarca taşındı. Mükerrer taşınmaya evet, girer teşekkür bu. Teşekkür ederim. Ee, ve her taşıma <gülüyor> yeni de da... Teşekkür edesin varmış. Her taşıma yeni bir başlangıçtır aslında. Ee, öncelikle yeni taşındığınız yerde başarılar dilemekten başka... Hayır valla helal olsun yani. <gülüyor> yani Yeni görevinizde başarıları başarı... bana da uyarlanın. Hiç bugüne kadar biz Bizden hep, hep bizim... aynı görevleri başladığımız Bizi için hayatımızda. kimse de başarılar dilemiyor haliyle. Doğru. Ama şunu sormak istiyorum. Yani daha önceki taşınmalarınızdan e, tespit olunduğu şekilde bu taşıyıcı arkadaşların bir... E, sen onu insan kokusu olarak addedebilirsin ama bir şey kokusu oluyor. E, artık nasıl diyeyim... O... Bütün eşyaları çünkü toparlıyoruz. Onlar taşıma zaman, sektöründe oldukları olur. için. Tabii hani ki. her evin ayrı kokusu artık onların biriktiriyorlar. biriktiriyorlar Hı -hı. Ve onu her gittikleri evde de salıyorlar. Bunlarla ilgili bir şeyiniz var mı hocam? Valla bu arkadaşlarımızın tabii ki böyle yorgunluk efendim. E, kirli paslı yerlerde çalışmadan e, kaynaklanan bazı şeyler vardı. Şöyle diyeyim sinen bir koku yok. Ha, ayak kokusu zaten ben onu söyleyecektim. Yok, bir şeyimiz Daha yoktu? önceden buzdarip oldunuz. Bir de yenilen koku. Sina koku. iyi, çok güzel. Benim de bir sorum olacak. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Ee, dün sen biliyor yani onu fark ettim ben sevgili dinciler, Şöyle radyoya geldiğim ve Ege ile merhabalaştığım anda ilk cümle olarak e, bana gözlerini hiç kırpmadan taşıyıcıların nasıl eşyaları taşıdığını anlattı O kısmından çok etkilenmişsin. Evet, gerçekten. Onu anladım. Akını yani bana... veriyorum. Bana yani... dün o kadar çok şey dediler ki sen bırak abi. Sen bırak abi. Burak derken de buzdolabının tek başına taşıyordu adam. Eminim e, çok fazla da hikayem vardır. Pek çok insan, i̇nsan, hikaye, hikayesi insan hikayem vardır onu da biliyorum ama. Benim sorum şu. Benim sorum Ege Bey olacak. Tabii ki. E, teflon Ege olacak. Bu arada çok güzel lakap bulduk sana ya. Dün. Ben Teflon'u size önerdim daha önce kaç defa? Yok canım onu şey diye önerdin diye biz algıladık yani. Başka şekilde algılanmış. Valla dün birkaç yerde kullandık Teflon Ege Kayacan diye. Bu kadar da güzel oldu ki. Şi. Yani. Yani insanlar kabul ediyor musun yani teflonu? Tabii ki gibi. insanların en kritik anlarında mündatlarına yetişen. Bir de, bir de, de uzaya giden yanman. Ege, tek. Yani. Tek oluyorsun o zaman. Tek oluyorsun. Aa, o da çok güzel. Tek. Tek o. Teflon Ege Kayacan. Ve ortakları. Ortakları. Teşekkürler. Herhalde ortak yapacaksın bir yerlerde çünkü. <gülüyor> Benim sorum şu olacak. Ne yediğin, ne içtiğin, ee, ne... Gördüğün, 20 beni, tane lahmacun yedi. Beni ilgilendirmiyor. Açık söylemek gerekir. 2,5 litrelik kolayı ilk defa hayatımda aldım. Beni beni bunlar ilgilendirmiyor. Bilmiyorum ben, siz bir aile değil misiniz? Aile boyu almıyor muydunuz hiç? Yok biz çocukları içirmediğimizden güzel, kendimiz lak lak içiyoruz. Ya, onlar paspasları yalıyorlar. Selin de bir lahmacuna düşkün. <gülüyor> küçük, küçük. Küçük olan. nasıl sarıyor? Nasıl sarıyor böyle iki. sarıyor hani, sarıyormuş Biz ya. ne yaparız? Lahmacunun içine güzel yeşilliği koyarız, sararız. Limon sıkarız bazen. İki lahmacunu iç içe sarıyor ve yiyor. Valla. Ve yani tekeniyle sarmıyor meyge. Yumuruyla kıramıyor da ayağıyla vuruyor soğanı öyle kırıyor yiyor. Ay ne kadar tatlı ya maşallah. Şunu soruyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Senin Oktay Demirci'nin sorusu diye bir program yapmayı düşünür müsün? Valla zaman verirlerse neden olmasın? 4 saat 5 saat civarında zaman ihtiyacım var. Şunu sormak istiyorum. <gülüyor> ee, müsaade ederseniz efendim. Başınızı dar sorumu sormak istiyorum. Ee, şudur. Rüya gördün mü? Gördüm rüya ya. O çok önemli abi. O çok önemli. Evde kaldığın ilk gece gördün rüya değil mi? Ve valla sabah alarm çalmadan önce şöyle bir rüya gördüm. Bunu nasıl hayra mı yorarsınız? Neye yorarsınız? Bence bine? sen yor onun yeni Bizim hayra yor. dükkanda B10'da doğum günü grubu varmış. Evet. Ondan sonra bir tane arkadaşları da esprili olduğu için ona taze soğan getirmiş bahçeta toprağıyla... Evet, her taraf toprak mı? Her taraf toprak değil. Ben onları yıkıyordum. Toprakları değil mi? Ve de espriler yapar. Soğanları Efendim, mı soğan? yıkıyordun? Hahaha. Yani topraktan yıkanmak... çıkardım. Çünkü soğan mı? Taze soğan. Beyonun hemen yanında musluk var ya fahir. Orada mı yıkıyordun? Nerede yıkıyordun abi? Vallahi nerede yıkadım? Bir silkeleme falan soğan silkeleyip ondan sonra onları böyle bir yıkıyordum. Birkaç tane zarını şey yapıyordum. Hı. Soğan soyarken taze soğan. Soyarken. Soğan soymak ama şeydir tabii ki. Ama espriler de yapıyordum şey olarak. Tamam. Yani soğan o... soğan soymak gerçek dostlara Murat'dır. yaklaştığını gösterir. Murattır. Bir Murad'ına ereceksin. Ve sınavlarda başarılı olacağına delalet eder. Süper. Yani Allah çok sağ olsun. Hani sen sınavına giriyorsan bu aralar. Yani sen 20 KPSS, ama KPSS Anadolu misin? lisesi 20. yıl mezunları sınavı var. Ee, gene yedek listedekiler giriyor herhalde o sınava çünkü. Yokken asil yani haber geç... bekliyorum o asil listedekileri <gülüyor> alacaklar. İngilizcemiz ne durumda diye. Hala Hiç... ama öyle asil yedek ayrıcalığı var Hala karşıya 20 sene sonra bile. Ne 20 sene ya? Ya, Mezunlar buluşması yaptılar. Biz dışarıda sigara içtik ya yedek listeden 8 kişi. Giremediniz mi içeriye? Ya yani işte birileri çıkınca girdik orada yani da. Yedekten gidiyoruz. Sonuçta yediyiz kalmış. abi diyerek portakal sularını içmişler. E, yalnız sen 20 ile macun yedik bilmem neydik falan filan diyorsun ama dün dükkana ekip yeni evinden geliyoruz efendim. Açız diye gelen pek çok usta oldu. Ondan haberin var mı? Evet biliyorum. Demir ustaları. Yo demir ustaları onlar da geldi de elektrik ustası da geldi ha, evet doğru. ona niye yemek vermediniz abi adam nasıl acıkmış ya kaç defa ben ona lahmacun ye dedim <gülüyor> kaç defa <gülüyor> dedim bir kere böyle senelik, yarım bir şey demiştir bu 20 senelik radyoculuk hayatımda ilk defa sinirli söylüyorum <gülüyor> <gülüyor> kaç defa lahmacun ye dedim Kola, kol, kolasını koydum ya yani, Ustam gel bırak onu kolasını şey yaptı. Vallahi Valla şöyle adam tabii ki e, Hiç şey yapmadı yani Hiçbir sistem etmedi bir şey yapmadı falan filan da yani, Ama nasıl acıkmış Nasıl acık acıkmış <gülüyor> Fahir inanamazsın nasıl Ya Vardım acık... ona lambacın Sana dedim yedi. yemek vermediler mi kardeşim dedim ya Sen dedim niye böyle şey yapıyorsun Çekim, yemek Ege çok, çok zulüm etti falan Falan filan diye böyle bir şey dedi çok... Pardon da komşunun getirdiği pastalara kayıyordu Onu söylemedin mi Komşu pasta mı getirdi daha Ben böyle bir değil. komşuluk ilişkisi görmedim ben de görmedim daha taşımamış. Donmamış ocağı don biçmek taşı, yeni taşınan komşuya pasta götürmekle eşdeğer mi? Ben gördüm. Çok hoşumuza gitti valla. Oktay'ın öyle bir anısı var ona döneceğiz Oktay. Bey. Ona döneceğiz. Nasıl pasta geldi o çok önemli. Kuru pasta geldi. Ha, ben de şey diye zannettim yaş ıslak. Hatta o da şey diye. yeri yaş aslında. Brownie kuruya mı girer Hayır şeyde bırakmışlardı kuru pastayı nemlendi ondan dolayı bir yaş. Hadisesi Aynen, bu var. Üstümde... Yani geçen hafta gün varmış ondan mı gelmiş? Yani kalan. taze yapılmıştı. Kalan kuru pasta ekim taze yapıyor yani, yani ters, kuru pasta ki... dediğim daha doğrusu kekimizi ıslak kek ıslak kek mi? ıslak kek ama He. pasta değil, ha, ha, pasta o değil. Şey, ya, şey ama ya. şey bütün halde mi geldi yoksa ee, bütün ama kesilmiş ha, ve baktığında yeni kesilip getirilmiş ha, mekik anladım. geldi mi mekik Mikimsi bir pastaydı <gülüyor> Böyle çünkü o da böyle yumuşak gibi olur ama aslında böyle tuzlu mu tatlı mı belli olmuyor. Kimmiş komşu alt üst yan sağ sol yan, yan komşu uh -huh. aynı çok güzel. Peki nasıl birisi iri İri birisi. <gülüyor> i̇ri, i̇ri iri komşuları var Egen'in. Hepsini görmedik. İri mi bilmem ama iyi birisi olduğu kesin fayda. Evet ben de ha? iyi birisi, birisi. <gülüyor> <gülüyor> sohbet. Yani şu esprinin de bir insan hikayesi yerine geçti. <gülüyor> Hayır. Ay, Yaz Bey demiş ki gücün kokusu olabilir o demiş. Gücün kokusu. daha neyin kokusuysa bilmiyorum da e, hakikaten çok güçlülerdi ya. Bir de ufak tefek hani böyle sokakta kime bulaşacağını bilmezsin falan. Demirlevi şey diyebilir miyiz? Demirle Fight Club'da diyor ya şey. Neye? <gülüyor> ile <indiragandiyle gülüyor> dövüşürdüm falan diyor. <gülüyor> ile mi? Ee, ufak tefek adamdan böyle tıkız. Tıkız da değil. Mio. Yani. Şey böyle. Anladım. Vücudunda gereksiz bir yağma falan bir şey olmuyor. Ufak tefek bir adam ama üçümüzü birden duvardan duvara vurabilir. Daha doğrusu bence üçümüze girse ben düşünüyorum herhalde. Önce kimden başlar? Oktay'la bana bir tane koyup oturtur. Seninle mücadele edip. Paketler sonra bizi yerden şey yapar. Abla bunları nereye koyuyoruz? Benim için yani? önemli olan önce sana mı vuracak bana mı? Bana vurur herhalde. Sana vurursa ben zaten. <gülüyor> Tanı, tanıdık olduğu için bana vurur. Ben yani. direkt otururum ya zaten. Çok, bana çok, bana çok, hiç çok vurmayın çok beyefendi diyeyim. Direkt... Oturun. Hayır sen ne zaman gelebilirsin ya? Nereye? <gülüyor> ne bileyim abi adam bir ortam yarattı bizi döven bir takım adamlar var. Aynı anda döveceğim. Yani, ben alıyor. zaten yani şey değil ki aramızda saniye oyun yoksa sen niye onu şeydin? Ben de oradaydım ya. Ne bileyim öteki silah macun yedi. Ben aynı adam giriyor diye düşünüyorum. 20 lahmacun da bunlar yapılabiliyorsa biz de demek vallahi ki o kadar yani. lahmacun yiyip iki buçuk litrelik gazozumuzu içerken demek ki gücü oradan alıyorlar. Bence yani git. Olabilir vallahi. Yani yoksa bu insanların hepimiz aynı şeyleri yiyoruz diyoruz ama en son ne zaman 20 lahmacun söyledin eve? Hiç. Anca işte Hiç Selin taşınmadan biraz Selin'in canı lahmacun isteyecek de <gülüyor> 20 tane Onda da zaten 7-8 tane söylüyoruz. Birer tane biz diyoruz. 5, 5, 5 4 tane mi? de Aha. Selin ama nasıl? Ali ne de veriyoruz 4 tane. <gülüyor> ben sen yemertin diye düşündüm. <gülüyor> Hayır, çok güzel. Ay, Abi vallahi yüzün ya ben yemedim ya dün lahmacunu senin bahsettiğin adam sayısı kaç? Dün, evde mi? Evet. Taşınma için Taşınma için gelen 5. Demir ustaları 6 7. Üç 3 kişi. 3 kişi 8. E elektrikçi. Elektrikçi 9. Siz kaç kişisiniz? Biz 2. 10 11. 11 kişi. Fendi 20 mi? tane lahmacun mu söylediniz? Biz sen? de 2 kişiyiz evde. <gülüyor> Bana da söyler misiniz? Bir şey mi söyleyeceksiniz? Neaptesin ne 20 lazım? lahmacun söylemiş. Kime yeter ya? 11 kişiye 20 lahmacun. Abi zaten saymadık şey çık... canım sen. Yoksa senin Çocukları zaten saymadım zaten canım. Saymadım mı? Elektrikçi say de sayma, onu saydırdı mı? İstasyonda. <gülüyor> üstüm elektrikçi lanmacun vardı. Yok. <gülüyor> abi adamın gözleri dolu dolu geldi dükkana ya. Ağlayacak gibiydi. Ya bir şey Üzledim söyledim ne geldi? Son lanmacunları üstüm çıkardım bir ara, memelerimi yapıştırdım. O da sıcak. canı çekti herhalde. <gülüyor> Çekmedi herhalde. Sonra Aruka abi çağırmış. Allah Allah. Aruka abi dükkana geldi. Lanmacun vermediler bizi. Yani öyle olayla ya dedim Ege yapmaz öyle Haluk şey Haluk abinin zaten yesi anlarız çünkü onun dişler harika gösteriyor kendini her şeyi Orada olsa yemiş olsa tak oradan ben anlarım hani lahmacun yani Ama yok yememiş yani adam Yemem Yok canım Haluk abi yemedi ya o Bir şeyler istediler Haluk abi dokunamadı Teki çocukcağız o kadar Hadi şey ben ya, işte. ben dedim, Zaten sen... Haluk abinin de morali bozulmuş ben sana Yediğin içtiğin senin olsun dedim Bana mı yazıldı onun yediğin? Tabi sana yazıldı Nasıl bana yazıldı lahmacununu ya, düşün o zaman Ben getiririm dükkana bırakırım Demirbaşık değilim Ay tekrar hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Ee... Çok evet. zor işlerim var benim şimdi. Öyle büyüklü. Sen git sen şimdi. Büyük, büyük, yani büyük dediğim çok önemli işler. Empenadas Evle ilgili değil yeni yaşam biçimleriyle ilgili Niye benim. ne var ya? Esnafa şakalar yapmam lazım benim. Ha dur gidecek daha esnafla tanışacak. Bölge insanına kendini yani, sevilecek. Yani ya da hala eski yerden alışveriş yapacağım. Dün bir markette vedalaşmamız vardı göz yaşları içerisinde. Göz yaşları içinde. Orada 5 yılın esprisi şakası var. Sen herkese vedalaştın mı? Çünkü yani tabii, tabii. bu yayını dinleyen e, ben senin eski komşun olsam biraz bozulurum doğrusu. Haklar helal edildi. Yani eski komşu çünkü yeni komşularına hemen bir böyle bir inceden bir hayranlık. Yeni ben böyle komşu, komşu görmedim. Yeni Kalan de. Ben böyle bir şey görmedim. yani Sizin ben hatırlıyorum eski komşuları da iyiydi. Apartman toplantısı Tabii hikayesini hatırla. Hayır. Yani... Hiç, hepsi de hangi senesinde sen? Doğru. Bunların bir 2011 apartman toplantısına Tabii, acerası var. Tabii sevgili Sıkı yönetimden hemen sonra. Podcast o dönem <gülüyor> dinlerler. O dönem o dönem ne, neler neler olmuştu. Yeni komşum. Ben yeni Ege'den şey bekliyordum komşun. gerçi böyle. Biraz ayıp oldu yani Ege. Çevre esnafı böyle dolandırmasını bekliyordum. Taşınma aküzi arifesinde. ...böyle çok acil bir şeyler falan böyle... ...bir sabah adamlar... ...egi gibi yok efendim... ...adamlarım... ...kamyondan <gülüyor> en sarnızın. Şener şen Ne yapayım bakkala ne espri yapayım? Dün iki buçuk litrelik kola alırken hiç sevimli davranamadım... ...o içimde kaldım. İyi sen bugün git bir koli normal düzden al. Biz normalde bundan içiyoruz mu diye. Asla Normalde ben. kutu içiyoruz diye. Çünkü senin intimanın artık öyle şey oldu... Seni iki yere. buçuk litrelik <gülüyor> şey alan e, adam olarak. Abi zaten iki buçuk litrelik kola alan adam işinde gücünde adamdır. Tabii canım. Öyle bir bilmem ne falan filanla. Şey suyuyla o portakal renkli olandan da aldınmadığı var ya bir numara olursun en büyük Ege kayacan diye şey diye dolanırlar. Yani Neyse. Şu kadar laf ettiniz bir tane esnafa ilk günden adamın kalbini bağlarsın. Şurada yani, sorsan bir kızı etkilemek için ne yapsam bin tane fikriniz var. Ben sana şey söyleyeyim mi? Esnafa Ge ne yapayım mı? Hemen oracıkta aklıma geliveren bir şey söyleyeyim. Ee, esnafa dükkana girdiğin zaman ilk selamlama cümlesi olarak Aleykümselam deme. deme. Yani, yani aleyküm selam e, yerine selamın selamı aleykümü tercih selamın et. Selamın aleyküm. Tam tamam. Selamın kavli halde mesela bela mesela girdin esnaf <gülüyor> bela orada okudum. bela okuyor adam. Bela. Esnaf bela yapıyor Allah da bela falan derken sen hemen selamın kavli haldeye gireceksin. Hayır hayır çünkü aleykümselam diye dükkanlara girmişliği var. Ondan şey. sonra sen ne espri yaparsan yap onu toparlayamaz tutamaz ki tutamaz yani. Adam Çünkü yani adam onu onu bir yere koyuyor. Dükkanın sahibim. Yani senin alıyor o selamını ama bir yere koyuyor seni de. Peki ne yapayım ben şimdi? Ne espri yapayım? Şimdi Abi, ben ne yapıyorsunuz? Bilmiyorum laflarınız bir. Aklına ne gelen neydi senin? Çevre esnaf ne? Bakkal mı? Market mi? O her şey Şimdi market gibi. en önemlisi. Ne ne bileyim? Hırdabaççı mı? Market var. Mark kurumsal market mi yoksa mahalle marketi mi? Kurumsal market. <gülüyor> kurumsal market. Zincir market mi yani? Zincir market. Zincir market hatta. Zincir marketleri kasada yaparsınız. E, kasada yap. Kasada yapacağım. Evet. tabii. Tamam. Ama kasada ne espri yapabilirim? Espri sen üstünü falan şey yap böyle. Lahmacun esprisi tutmadı onu. <gülüyor> Eğer soruyorsan ama duşalı öyle git. Market sabit esprisi diye bir şey vardır biliyorsun sabit market esprisi istersen onunla başla. Nedir? Mesela kasada işte e, kasiyer hanımefendi ya da beyefendi işte şeyleri geçirirken sen torbaları dolduruyorsun ya <gülüyor> biraz da yüklü alışveriş yap ama ne kadar hızlısınız <gülüyor> <gülüyor> falan diye böyle yetişemeyip. Mesela. Şimdi ben fayra dönmek istiyorum. <gülüyor> bir giriş espirisi oldu. Bizim... Oktay sen evet. biraz kulaklarını çıkar istersen. Bu, şunu anlattığın şey espri mi ya? Abi bayağı gülüyorlar ama <gülüyor> öyle şey değil mi? Öyle değil mi abi? O... Bayağı kah kah kah. Kasiyerlik dünyasında o şeydir yani. Ben dün poşet alırken yakalandım markette. Kötü bir giriş mi o? Nereden poşet Fark alırken? Poşet çalarken. Alırken dedi. poşet çalarken. Üstelik de ücretsiz <gülüyor> poşetleri çalarken. O kötü bir giriş mi olmuş? Bilmem sence. Geldiğine işte poşet Zaten. Mi? 2,5 litrelik şeyi de almışsın. Bir de poşet çalıyorsun. Artık senin, seni nereye koysunlar iki ki? 2,5 litrelik kolayı bakkaldan alıp poşeti kurumsal marketten mi aldın? Hayır <gülüyor> canım. Bir tane kolaya 10 tane poşet aldım. İyi. Lazım oluyor çünkü Lazım yedersin. Valla orada oluyor. ne yapacaksın? Ben sana söyleyeyim. Bir, e, neyle alışveriş yapıyorsun? Nakit mi kredi kartı mı? Kredi kartı. Kredi kartıysa hemen kredi kartını... <gülüyor> Ne oldu Fabi? anlamadım ya. Kredi kartını şimdi mesela şey yap. Bizim çok yaptığımız şeylerden bir tanesi. Hakikaten çok da randıman oluyoruz. sen bir söyleyeyim. Mesela kimle gidiyorsun? Tek mi gidiyorsun? Tek gidiyorum Tek gidiyorsa yani. kredi kartının alnına yapıştır. Ha mesela evet. Ha, kafayı o, uzat. Ama evet. işte o biraz şey espri. Far. Şey yapacaksın. Sizin gross marketlerde yaptığınız espriler. Evet. Sonra da böyle şey diye arayacaksın. <Gülüyor> Allah'ım kredi kartım nerede cüzdanı atacaksın böyle. Ya buralarda Aa, bir kredi kartı buldunuz. Ama bu işte biraz yani. Oyunculuk dolu, gerektiriyor yani. Üst, üst yani. Yani karşıdakini tanımadan bu espriyi yapmak biraz şey olur. Evet, ama siz yani. onu hemen ilk seferde... Yapmadık. Ben ben onu, yapmadık ben repertuarımı alayım o güzel al, al, bir espri. Ya yani... Mesela o kurumsal marketin <gülüyor> kartı varsa... söylüyorum. Gerçekten çok güzel espriymiş. Çok... Biz onu ama şeyde yapıyorduk fayda. Kredi kartında değil de o kurumsal gross marketin kartını yapıştırıyorduk. Evet onu yapıştırıyorduk ama onsuz da alışveriş yapılmadığı için. Sen hepsini yaptıktan sonra kredi kartını şey yap, yapıştır. Sonrasını, Sonrasını sen bırak artık esnaf nasıl Abi, var tamam, ya. Yani. Ben onu yapayım ya. Çok güzel espri. <gülüyor> Sırf bunun için alt yapı hazırlamak için bugün iki defa gereksiz bir gideyim, bir, bir de patlatayım. Tamam artık... abi. Her seferinde yapınca gülünüyor mu buna yoksa... Tabii her sefer... Şimdi şey yapmayacağım. Yani her seferinde günde en fazla bir sefer yalnız. Haftada bir muhakkak. Ya o günde bir, fayir. Bir, bir de yani bir kasiyeri olabilir. yaptığın hafta ıı, tekrar aynı kasiyeri yapmam. Yoksa espriin hep aynı espriyi yapan adama çıkar. Evet, evet. doğru. O da, Ondan o da, o da korkuyorum şey. çünkü. O da, o da garip bir şey. O zararlı bir şey değil ama işte efendim başınızı ağrıtmayayım diyerek ayrılmak zorunda kalırız. O zaman ben de başınızı ağrıtmayayım isterseniz. Ee, yavaş yavaş efendim ilk saatin sonuna geliyoruz. Başınızı ağrıtmıyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Hepinize bir kez daha günaydın diyelim. 9.12 oldu saatimiz 10 Haziran 2014 Salı sabahında. Esprili şakalı bir güne benziyor çünkü gökyüzünde biraz güneş gördük. O da bizi iyice şımarttı. arsız hale getirdi. dün de görmüştük gökyüzünde güneşi. Acaba yaz böyle mi geçecek güneşli ve sıcak mı geçecek? Yani kimileri öyle diyor kimileri başka türlü diyor. Bilmiyoruz biz de arada kaldık. Neyse başınızı şişirmeyeyim ben. Daha fazla. Efendim, <gülüyor> Bu konuda Yeni bir aşk doğuyor. Bir kere onu şeyin müjdesini verelim. Heh. Siz de çok sevineceksiniz. Hani sevinmeniz de şey değil. Ee, ne diyeyim yersiz değil. Ee, sevgili Riyan'la e, yeni beyini buldu diyorlar. Hadi canım. Beyi de e, eski evlilerden yeni boşanıklardan. Aa buldum ben. Chris Martin mı? Ya Chris Martin, Martin tabi ne zannettin sevgili Givenit'in? Nasıl bildin ya? Givenit? işte in şeyi... bunlar İngiliz. Rihanna İngiliz değil mi? Yok canım Barbados'lu sanatçı diye geçer. Ama nerede? Dünya'ya Barbadoslu. Barbados'un herhalde. Barbadoslu. Babası Barbadoslu. Barbaroslu Barbaroslu. Annesi yaşıyor? İngiliz. Ee, Amerika'da yaşıyor. Nasıl bunlar tanıştılar ya? Herhalde bir ödül töreninde falan tipi. Bir evet yardım. 2012'de Coldplay ile Princess of China şarkısında duet yaparken. Eee çok özür dilerim de. Türkan Şoray ve e, şeyin O Kadın filminde neydi? Can Ünal'ın. O Kadın mıydı? O, o film. Kadın. Hangi filmde onlar aşık yaşamaya başlamışlardı? Deprem diye biliyorum ben. Yok o Deprem'de... O deprem'de şeyin... Gülşah Bebe oldu galiba. Evet. Ee, hangi filmdi ya? Dinleyicilerimize soralım o zaman. O Kadın. Ay yazık genç dinleyicilerimiz kim bahsediyorlar diyecekler şimdi. Ne diyor bunlar? Yalnız ben bir şey söyleyeyim. Yani. Chris Martin yani tamam Türkan Şoray... E... Genel aşkını konuşalım ama e, Chris Martin Gwyneth Petrol'dan ayrıldıktan sonra bir şu anda ben pek alacak karar yani, yani. Umarım dinlarım ama evet. yani böyle bir eee i̇şte istediğim şey var. program kıvamı bu. Böyle oturacağız hani o bir televizyon kanalında ben seyrettim. Ee, ha, Sacit abi mi? E, ya işte, ha, Sacit abi modeli. Böyle oturuyorlar. İşte şey, Riyan'la ama mesela şey olduktan böyle işte hani bizde ama tabii yerli motiflerle bezenmiş şeyler konuşuluyor. İşte böyle... Aynı, aynı böyle... Saat mı? Ya gibi de işte böyle... Işte, ama orada şey var mesela ya... Mesela boş, boşandıktan fay, sonra Chris bir, birazcık ben de sağlıklı dağıt, düşündüm. Birbirlerini tanıyorlar ya. Yani onlar birbirlerini tanıyorlar. işte. Saç, saat program saç, yapıyorlardı böyle. Onlar öyle. böyle açık açık böyle bir kibar kibar konuşuyorlar. Yok valla yani kibar. Yani Chris, Chris Martin'den bence... Rihan'la dikkat etsin diyorum. Yani. Ben de şunu söyleyeyim bir insanı en güzel düet yaparken tanırsınız yani. Ben mesela bu şarkıyı merak ediyorum ki ilk kıvılcımların kesin orada ben atıldığına eminim yani. Bir taraftan da alttan alttan da söyleyeyim mi yani bir parçayı söylememe gerek var mı? Princess of China yani Çin'in prensesi ki Çin prenseslikten vazgeçeli de yani Çin'in prenseslik döneminden kalma. Prens prenses dediğine göre ben böyle bir şeyde bulmak istiyorum. Bak var mı elimizde? Var. Ya, koy bakalım bir oradan. Dinlediğin zaman anlayacaksın zaten. Yani düette anlaşılır. Neden? Çünkü mesela ön plana çıkmaya çalışanlar adam. arada bağırar falan. ye falan diye. Bir de bu yabancı şarkılar da ye çok modadır. Bir de Magic var mı bizde? Chris Martin Magic'i. O da var. Bak, bak, Onu bak. çalalım. O da Givinit Petrova yazılmıştır. Hadi canım. Bak, bak, Bence öyle bak. bak dinleyelim. Bak Moonis, Moonis başlıyor. Şimdi bak, dinle. Ben sana söyleyeyim. Şimdi ben bu adamla gözüm kapalı tatile çıkarım yani çünkü bir de tatil da, önemli zaten bir Evli. tatilde bir yolculukta bir de bir yerde de askerde miydi Erdi ile askerliğini yaptığına göre alışverişte alışverişte alışverişte bak ha, alışveriş alışveriş etti, tamam. i̇şte. bak Sok bak o so ye, ye gelmedi daha o bak bu arada şarkı akustik ya akustik yani. mi akustik müyet mi Esas zaten insan akustikle tanır bak bak ben mesela Chris Martin olsam Derdim ki bu kız biraz ön plana çıkma şeyi var. Çünkü adam ne kadar monis monis söyledi. Bu böyle yükseltiyor elini. Ama sesi de böyle çıkıyor. Ne yapacak? Yapacak bir şey yok abi. Oğlum. Kendi, Sakin kendi söyle. Yani. Sakin söyle evet. Ama, ama buna Chris Martin'de verecek bir cevabı var. Var tabii. Aynı anda söyle. Bakayım uyum. Uyum var. Çok. Bence ten uyumundan... Daha çok ses uyumu çok önemli. Bakayım. Ya zaten orada manyeli vermiş. King Ming diyor yani benim diyor prenses olmak için diyor bir prense ihtiyacım yok diyor. Ben kralın kızıyam diyor. Orada King kral değil mi? Barbados'lu olduğu için yine yani doğru demiş o da. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey gibi mesela oturduğunuz arkadaşlarla. Öyle hafif bir meşrubat alındı. Ha. Ondan sonra bir şey diye başladı. Dediler zamanla hep diye hemen öbürü. Azalırım. Mesela o adam hırslı ondan. Ondan çekineceksin. Ortadan, ortadan ortadan söylersen hiçbir şey Zaten yok. Given it de bu ilk zaten çatırdama. Yani Given ve Chris'in çatırdaması burla başladı. Hemen evet dediler zamanla hep de şey yapmış. Nasıl olsa diye bağırmış. Hayatım ben orada it. kafa sesi falan diye açıklamaya çalışmış ama. Bak bir de Magic'i dinleyelim hafif. Bakalım olacak mı sevgili dinleyiciler Bakıyoruz, uyuma, yani, mı bakıyoruz uyuma bakıyoruz tabii Bakalım olacak mı Chris Martin'in son esprisi son şakası Bence bu Chris Martin, Chris Martin. Ne zaman soğudu biliyor musun şeyden Givenit Petro'dan Givenit Petro kontrol albümü ne? çıkardı ya Ay, Onu bilmiyoruz ya Ondan da bir şey çalalım Great Expectations'tan sonra çok soğudum ben abi Demiş Chris Martin Yine Chris demişler o kaç sene oldu ya o film Ben yeni seyrettim kardeşim Ben de biz yeni ondan sonra sordum. o filmde çok seviyordum demiş Bak Bak ne kadar Bak. bunalımlı bir şarkı yazmış karısına Bence Given a Petrova yazılmıştır bak Bak şimdi Sözlü bu şarkı böyle görünüyor Dikkat ederseniz ritim aksak ilişki aksıyor Ve çalmış parçayı ya bu şey değil mi? Dediler zamanla epe çok benziyor değil mi Faiz? Yani şey. bak. Aynı. Çalmış harbi abi. Aynı çalmış. Çalmış şarkı çalmış yani. Bu abi Yeter abi bulamadım. içim vallahi geçmiş gitmiş bizde sanki onların ilişkilerine deşer gibi. Give it Petro bulamadım ama. Jipsy Kings falan. isterseniz alttan alta onu dinleyelim. Yani. Vallahi Jipsy Kings her zaman. Jipsy Kings'e ne zaman geçtik ya? <gülüyor> değil mi? Ha doğru ya. Chris Martin'le Gilbert <gülüyor> Petrol'un evli dans şarkıları değil miydi Jipsy evet. Kings'i? Pasta pasta kesim şarkısı. E, pasta mı? Düğünlerinde çaldılar ya Jipsy Kings. Dans pasta dans da şeydi. Bombolai ile dans ettiler. Doğru. Bununla da <gülüyor> Hotel California ile şey yapıldı. Pasta kesildi, pasta kesildi. İyi mutluluklar diliyoruz vallahi. İnşallah eve çıkarlar da ilk günden komşuları ıslak kek getirir. Ya inşallah. Yani ıslak kek getirenleri çok olsun. Zaten ilişkiler de aç açına çekilmez. Doğru. Güzel e, kan şekeri düşmeyen ilişkiler yaşamaları dileğiyle mutluluklar evet. diliyoruz. Efendim. <gülüyor> <güzel> efendim. <gülüyor> Teşekkürler benim. Ee, evine hırsız giren ünlüler folderını ben isterseniz açayım. Hemen patlatayım onu da biliyorum. Buyurun. Can Dündar. Evet geçmiş olsun Can Dündar'ın evet. Bir de göz göze gelmiş galiba. Sabah 9'da. Evet. Ben yani herkes takip ediyor demek ki Twitter'dan Can Dündar'ı Çok özür dileriz Pardon Pasta şarkısı için herkesi buraya alıyoruz Evet Biliyorsunuz bu pastanın bir tek altı gerçek <gülüyor> Biliyorsunuz değil mi? Benim de bildiğim bir dilimi gerçek sadece İşte en alttaki dilimi Ayrıca e, Sandra Blok'un da evine hırsız girmişti biliyorsunuz. Aa, geçmiş olsun. 49. Canım zamanında benim ev... Gerçi yani biz ünlü olamadık da benim de evime Senin de evine girmedi mi? Benim hiç girmedi. Bürgen'in evine girmişti bir kere. Senin evine girmişti nokta. Yok. Aman girmesin valla hakikaten. Nokta. Biliyor demek ki kimin evine, <gülüyor> kimin evine girmeyeceğini biliyor herhalde. Los Angeles'taki balikanesine girmiş hırsız. Bizim eve hırsız girebilir ama hırsız çıkamayabilir. Kutulardan mı? Yok. Hayır. <gülüyor> Demirlerden öyle bir güvenlik önlemi alındı ki şu anda çocuk kendine şey olacak yani büyüyünce ve kendi evinde çıktığında artık cezamı tamamladım <gülüyor> topluma yararlı bir insan olacağım diye çıkacak e ne güzel, ne güzel hırsız da herhalde onu düşünür ya ben buraya girerim de çıkamayabilirim diye evet. girmez herhalde zaten sizin ev için mafya gibi diyorlar girmek var çıkmak ancak İmkansız. <gülüyor> imkansıza yakın bir şey yani hatta şey diye kokuyor. Ölüse çıkmaz bu adamın buradan faala kalır, kokar kalır diye. Dün bürgeye bir moral vermek için bir açıklama yaptım tam ters tepti ya. Ne diye? Demirlerin böyle ucunda biraz açıklık var. Ha. Buradan tırmanır mı dedi? Tırmansa bile orta atarken demirlere takılır, batar. Bu <gülüyor> biraz ters tepti üzülmüştür tabii üzüldü yani siz ne ciddi. yetiştiriyorsunuz evde dağcı mı dağcı ve komando yetiştiriyoruz ne kadar güzel o tabii ama lamacunu hiç ilk anaç metreye gel ana sütüyle lamacun çok... çocuk çocuk <gülüyor> 40 cm <gülüyor> de şey 3 demirler hadi canım Hı -hı. 4 metre demir mi yaptırdınız Vallahi uzaydan görülebiliyormuş anladığım kadarıyla. Vallahi set gibi kurmuşlar oraya. 4 metre demir ne ya bir ev ediyesi olarak aslan almamız lazım. Fay Örnek mi? olarak demir kafes var ya eski Rizkişehir o baz alınarak Kirada ev değiştiren insana ev ediyesi alınır mı? Kirada ev değiştiren. Yani şöyle kira Oktay, almak olarak... istemiyorsan vallahi şey yapabilirsin yani. Fay sorum size. Evet. Valla onunla ilgili iki tane fraksiyon var yani bir alınsın ya falan diyen var bir de saçma yani ev alınınca alınır şüphesiz yani <gülüyor> şüphesiz. yani malacı fraksiyonları <gülüyor> ikiye indirebilmen daha kadem o <gülüyor> zaten <gülüyor> fraksiyon giriş şeyi ikidir yani, yani fraksiyon oldum iki ile tamamen ne tabi cem yani alışveriş seviyesi seviyesi alacağız mı dan yani? seviyesi o, mı? Ben, no, ediyorsi... Kira, sonuçta kiracı kendi kiracı sonuçta yani ben şey gibi mi mesela ee, kiraya destek gibi mesela bu ayda kira'yı biz ödüyoruz kampanya mı? Öyle de kampanyalar vardı yurt dışında çok madem yani şey gibi bey bir gibi işte bu ayda kira'yı biz ödüyoruz değil Mesela bir arkadaşları eşi dostu bir araya geliyorlar bir ay kira'yı onlar ödüyor işte öbür ay akrabalar ödüyor falan öyle bir dünya var. Bizim o, ustalardan onun... birinin siz sohbetiniz mi hiç? Ne derler? Sizin ee, ustalardan biriyle mi? Yok dükkan ustalarından birinin. ettik. Eşi galiba bir filmden falan görmüş. Baby shower yapmış. Adam da bana şey dedi o. Bebek doğmadan. <gülüyor> ben de anlamıyorum da filmlerde öyle diyerek şey yaptım Açıklama yaptı. Diş budaydı denen şey var ya. Yani. Baby shower nedir? Yani. Diş budayı doğduktan sonra. Tamam işte. Yani biz doğduktan sonra yapıyoruz. Aslında bu evet, düşününce baby bir da da çok güzel baby shower'da da, <gülüyor> baby shower'da da şu mantık var. Be, diş buğdayında bütün takımı tamamlamış oluyorsun zaten çocuğun. Ne baby takımı? shower'da sıfırdan bir şeyler yaparken ne bileyim telsizinden bilmem nesine kadar her şeyi almış. Canım, baby shower biraz anneye yapılıyor gibi geliyor bana. Bir moral maçı olsun diye tabi Yani o da güzel de bir şey. Bir de yurt dışında şey de yok ya yani böyle bir adetleri madetleri. Yerli yabancı arkadaşların, tanıdıkların, dostların varsa hem baby shower hem diş, diş buğdayıyla budayı. şenlendirirsin bulayı buğdayı davetiyesi. Aramızda da görmek isteriz. Kayacan ailesi. Öztürk ailesi. Çünkü Niye? anneanneler dediler yapar. Ha anneanneler dediler ama ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Evet bir konuyu daha <gülüyor> bağlamadan. <gülüyor> <gülüyor> Umarız dinleyicilerimizin erdedik. başını şişirmedik. Ha şey konusu açık kaldı ya. Şu Şiş... ev hediyesi konusu. Evet onu bağladık işte bağladık. <gülüyor> Sıyrıldık gitti. Modern sabahlar Modern sabahlar Radyo tüleseniz modern sabahlar devam ediyor Sevgili evet. sanatseverler 9.43 oldu Saatimiz buyursunlar efendim Esprilerimiz şakalarımız <gülüyor> ee, Twitter'dan sormuştuk Ne demiştik? Demiştik ki ne Demiştik ki ee, ne yeni, yeni taşınan e, Ege Gile Ev değiştiren arkadaşlara ha. dostlara Parantez içinde 38 Hay bunu yanlış yazmışız. Parantez içinde bir kiralık evden diğer bir kiralık eve Ev hediyesi alınır mı? Evetse ne alınır? Demiştik ee, ondan sonra labali yokuşu demiş ki arkadaşsan alınır paspas alınır taşınırken en çok o kaybolur demiş evet doğru çok, çok doğru ya paspasımız var ondan <gülüyor> sonra Alişan Bey demiş ki hayır alınmaz kiralık arabaya horoz kesiyor muyuz doğru tekerleşe hayır yani. demiş doğru çok çünkü... güzel yerden girmiş ama e, şöyle bir şey onun da o saçı hiç yakışmamış <gülüyor> <gülüyor> Ha, Burak Bey demiş ki evde hediye götürülmeyi bekleyen sıya dayanıklı özel bir marka, Woken Wok marka e, tencere götürülebilir demiş. E doğru valla o çünkü sürekli ihtiyaç. Onlar da kır kırılıyor mu Ege? Onlar. Hiç kırılmadı. Yani çünkü zaten bir insanın düğününde yani e, aileden bahsediyorsak bunlar bir belediye nikahı düğün yapmış insanlar. Dolayısıyla evlerinde en az 300-400 tane o marka Tabii. şeyden vardır. Bak Emre Bey demiş ki arkadaşına göre yaklaşım esastır nokta tercih yani alınmaz virgül yeterince masraf yapılmamıştır nokta. Öncelikle ee, dil bilgisine ve imla kurallarına hakimiyetinden dolayı tebrik ediyoruz kendisini. Yani şöyle bir şey var ee, demek ki ev taşıyan kişinin yaptığı masrafa göre mi? E tabi yani. Bu adam bir masraf oldu. yaptı mı? demirle masraf, bir oraya duvar ördü. Boyası var, taşıması Boyası var. var. 20 lahmacunu, da ekle. 20 lahmacunu da ekle totalde bak bu zaman. Ekle, e, bunu eş dosttan çıkaracak adam başı 20-25 liralık bir hediyeyle bence bu işi bağlarız gibi. O yerim. zaman nazar boncuğu. Ben biraz çıkıyorum dışarıda, siz rahat rahat konuşuyorsunuz. Sana hemen. müzik dinleteceğiz Çünkü Çünkü çıkarmana gerek olsun. yok, ee, kulaklığını tak. Twitter Twitter dinleyicimiz demiş ki Tufitir, Tufitir. Ee, yeni eve taşınıyor. Ee, onun bizi alması lazım demiş. Yani eve taşınan kişi ama kime alacak biz dediğinizde orada kim yani? Giden herkese canım yani işte o da bir işte yeri geliyor lahmacun oluyor. Yeme içme diye düşünmek lazım. Ya da gittiğin zaman bir ihtiyacını yazacaksın. Nasıl mesela evlenenler böyle bir liste hazırlıyor ya işte orada Eee işte yok ha, ihtiyaçlar falan. gibi mi? İhtiyaçlar. Sen gittin mesela işte kazak yazdın, mont yazdın, öbürü ayakkabı yazdı. Öbürü mesela işte <gülüyor> Ne ne yazılıyor fay bunlar kağıda? Ka kağıda dilek kutusunu istek ve dilek kutusu var ya. Ha, orada tıklı. sadece dilek olacak diye bir şey yok. İstek. Onları atıyorsun. Adresini, açık adresini. Ve telefon numaranı muhakkak yazıyorsun O zaten sana gelir Ondan sonra Ege oradan bir şekilde verecek Yani onu yapması lazım Başka türlü bir açıklaması yok gibi geliyor bana. Merve Şahin demiş ki Merve Şahin Ne demiş e, Alınır demiş tamamlanmamış altılık e, Yemek tabağı alınır Bu e, durum için en iyi hediyedir demiş Altılı tamamlanmamış yemek tabağı derken O tam anlaşılmadı Tamam tamamlanmamış. Ege şunu Altılı alacağız, tamamlanmamış yemek tabakımız kılımız var Var mı <gülüyor> Sen şey gibi düşünme. Zeynep hanım demiş ki, aman yok, ne gerek var? Almışız zaten zamanladı. Evet tabii yani her evde vırt sırt vırt sırt vırt zırt. Ona masraf niye bize de masraf oluyor? Ona masraf bize külfet oluyor pardon. Ben de buradan e, bilgisayardan açtım, Twitter'ı Hiç öyle şeyler Lep, yazmıyor. Laptop Herkes... falan yazmışlar. Ne yazmışlar? Laptop. Laptop mı? Hı hı. Yok daha neler? Kime ya Melek aburuna mı? Hı. Melek ne neyse, benim eski laptopum var. Onu vereyim. Benim en laptop. son model yerli bir laptop üretmiş yerli laptop yapmak hedefimiz var ülke olarak ev sahibinin bir evi kiracının bin evi nokta ev <gülüyor> aksesuarı satan firmada çalışan biri olarak alın demiş ee, Bir kette yerimiz mevcut efendim başınızı <gülüyor> verdim demiş krema nüvan hanım teşekkür ediyoruz ondan sonra sadece stoklarla mı sınırlı stoklarla sınırlı harlan isimli dinleyicimiz demiş ki yavanitesi e epik seviye olan e, bu az önce bahsettiğimiz ısıya dayanıklı şeyler var ya cam <gülüyor> Onlar, onlardan götürmek lazım böylece işte evde de birikir demiş 432 tane birikir, ben sana söyleyeyim mi yani 3. Dünya Savaşı'nı bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı'nda o malzemeler kullanılacak hem dayanıklı. onlar ısıya dayanıklı hem de hakikaten uzun ömürlü bu ısıya dayanıklı e, cam şeyler eski düğünlerdeki telgraf adetinin yerini mi aldı yani bilmiyorum artık hani çok da adet şey yerini bulsun. Tabii onun içine konur Mesela yazacağın şey Hı -hı. o kabın içine konur, konur, öyle Kesinlikle. gönderilir. Yani şöyle Neden? Şey. Çünkü o kırılmıyor kolay kolay. Eskiden çok züccaciyacı vardı ve onlar biliyorsunuz para, şey ne derler ona, indirim indirim diye diye o dükkanların çoğu kapandı. E, kapanırken de bütün stoklarını adeta piyasaya kustular. Kustular doğru. E, o dönemde de yani şey vardır, ortalama bir evde yaklaşık 7-8 tane olduğunu biliyorum ben. Ben bu arada evdeki züccacı kısmından çok habersizim. Yani ben bir bürgeyle konuşayım da o size şey versin. Çünkü ben dün mutfağı yerleştirirken bulmacalı kabı nereye koyuyoruz falan dedim. Ne bulmacası dedi. Ne bulmacası? İşte bulmacalı kap falan diye. Meğer o gazetenin bulmaca kısmı gelmiş cam şeye. <gülüyor> <gülüyor> karanlıkta iş yaparken. Dün başlı başına başarı hikayeleriyle geçmiş. Bu da yani bir insan hikayesi. Yani, yani. Pardon benim başımdan geçince insan değil miyim ben? Yok, ben insan hayır. değil miyim? İnsan. insanlık değil başarı hikayesidir bunlar Ege. O deminki şey örneğin de bir başarı hikayesidir. Oradan tırmanmaya çalışan adamın laps diye oraya girmesi. Doğru. İrem Hanım yani. demiş ki tuvalet fırçası her yeni evde yenilenmeni diye düşünüyorum. Doğru. O yüzden güzel bir hediye olur. Eski demiş. affedersin tuvaletin fırçası, e, yeni tuvalete... Eski anılarla beraber. Beraber. O eski evde mi bırakılır yoksa şey mi onu gömüyor muyuz? Ayşegül Hanım demiş ki ev değiştiren arkadaşlara en güzel hediye onları yeni evlerinde de yalnız bırakmamaktadır. Ama ne kadar güzel. O demiş. Ne kadar güzel. Hiç <gülüyor> cebime zerre faydası olmayan. Bileksiz cebinden <gülüyor> çok güzel. Çünkü en kötü Tabii bir poşet. Tabii ağırlıyorsun gene adamı. Yalnız bir burada, poşet çay ikram edeceksin. Burada şey çok önemli. Yeni evlerinde de Yalnız eski evlerinde yalnız bırakılmayı çok anlıyorsunuz yani da de, daha... ayrı. Evet, dahi anlamında kullanmamış Eğer o yani eski evinde yalnız bıraktıysa bıraktı. yeni evde de bırak, bırak yani, yani. O zaman bir Ayşegül Hanım'a şöyle cevap vereyim yalnızlık sıkıntı değil bir laptopla çözülmeyecek şey değil teşekkür ederiz <gülüyor> güzel de oldu kafiyesi de zayıf <gülüyor> yani etkisi anlatımında <gülüyor> diyoruz <gülüyor> Benim... tadı damağınızda gibi etkisi anlatımınızda Ondan sonra şöyle bakıyoruz başka. Pek bir şey çıkmadı. Araba mevge. alabilirsiniz. Ne arabası araba ya? Araba ne alacaksın? Arabada başka bir hediyeyi doğur. Ya öyle bir şey alman lazım ki başka bir hediyeyi doğurmayacak bir şey Doğru. hediye. Şimdi araba alacaksın bu sefer onun hediyesi. Laptop alsan mesela mouse ile bilmem nesiyle. Küçük bir kedi mesela. Küçük bir kediye delirecek insanlar var evden. E, çok güzel. Ben sana hazır şöyle güzel tıraşlı. Canlı hayvan prensip olarak. Vermiyoruz. Hediyeye... Zaten Uygul öyle değil hediye efendim. değil ya. Aile zaten onu hazır değilse. Yani çocuklar hazır da ebeveyn hazır mı? Esas ona ben bakarım. Canlı hayvan. vallahi bilmiyorum. Yani onun yerine yine laptopu tertih eder. der gibi, gibi duruyorsun. Yeni evde ev sahipleri yemek düzenlerse demiş Yaz Bey. Evet. Ayıp olmasın diye yine o ısıya dayanıklı. Ama borcam götürülebilir demiş. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra onu söylemiş. Ama bir ön koşulu var. E tabi. Yemek düzenlerse. Yemek düzenlemen lazım. Yemek tertibi. Ama acı yani. söylüyorum. Abi yani en azından bir tabakta yenecek bir şey olsun ya. Sibel Doğrucan Hanım demiş de ki ev hediyesi değil, taşınırken yemek götürülür. Doğru. Islak kek bunun en güzel örneği. ev hediyesi sayılmıyor mu? Sayılmaz değil mi? Yok sayılmaz canım hani onu da zaten bizim değil, komşuların yapması gereken ki bir komşu. Buradan dinleyicilerimize hani şey yapalım. Biraz pahalılardan örnek verirlerse teşekkürler. Burak eylesin. Önsal demiş ki bence laptop alınmalı. <gülüyor> Nereden çıktı ya bu? <gülüyor> Mükemmel bir insanmış. Hemen kendisini F, R, ve dm'den yürüyeceğim. Ama neki? <gülüyor> Yapma böyle bir çılgınlık lütfen. Aa, ondan sonra laptop konusu da fire... şey kaldık Yani o kadar şey geldi. Abi, laptop... laptop konusunda ben açmadım, Burak Bey açtı. Yani laptop. Evet onu hepimiz takip ettik. Nasıl? Benim var bir tane eski bir laptop. Ha var. eski laptop götürülmedi mi? Götürülür abi. Yani sonuçta atalım mı onu? Çocuklar kullandı Biz dolap attık bir tane Yalnız ayıp Aman oldu adam. Ama Ege adamları. ne yapıyorsun İçinde kavanozlarında mı vardı yoksa Hakikaten yukarı kadar taşıtıp sonra istersen al bunu diye aşağıya taşıttık Adama ayıp oldu biraz Kaç ama Kaç kat? 2,5 Buz gibi rüzgarlar 2,5 <gülüyor> <ve süzü gülüyor> kat adama çıkart Yani e sen adamın Yani tamam dolabı da affedersin Elinde bir yumak çorap taşıyormuş gibi yukarı taşımıştı Onunla öyle geldi de. E ya ya e, ama ayıp değil mi ya? Ayıp vallahi çok ayıp. 2.5 buçuk kat cevabının içindeki sevgili dinçlerse. E, i̇ki buçuk herhalde. 2.5 buçuk katın içindeki havayı sezdiniz değil A mi? Hani o şeyi ben nasıl ta tankeleceğimiz? Doublet. Tublesi yani eve giriyorsun. Ne iki, iki, eve giriyorsun. giriyorsun nasıl i̇kinci kattan eve giriyorsun kendini gözüne <gülüyor> gözün. <gülüyor> <açıyorsun>. <gülüyor> <gülüyor> üçüncü kattası. Mesela İGİ bir uygun günde de fal şey soralım. Kaçıncı katta abi bu yeni kiraladığımız ev? Evet abi. Abi en üst katta dört. <gülüyor> Giriş katı üç. <gülüyor> Girişten sayınca. Ben şey nasıl sayacağımız bilmiyorum. Bu zaten taşımacılarla da sorun oldu. Ne? ne? Böyle L şeklinde dönen şeyler oluyor ya. Koltuk mu? Merdivenler. L koltu. Evet. Onun için her dönüşü bir kat mı? Öyle bakarsanız sekizinci katta olabilir ev çünkü. Ha, o şey değil tabi canım her yarım yarım yapmışlar ama ya yarım yarım, yerden yarım ya. bir heykel var orada. bir ana heykeli böyle ben e, sorunun ben bunu da anlamadım adam, yerden... sorunun ne olduğunu anlamadım Fahir böyle... senin cevabını le... hayranlıkla dinledim le... yani, <gülüyor> hani, so, sorun, sorudan daha önemli bir şeydi cevap oradan soruyu çıkarmaya çalıştım ben direkt oradan yürüdüm ne yapayım ya bu ne dedi ben de anlamadım ki le, le dedi. şimdi sen bizim dükkanın şey... merdivenlerini düşünün Tamam. Ya niye, hayatta başka yer yok mu ya? Sen görüp gördüğün o mu yani Herhalde o gözünüzde iyi canlanır Kemer altı merdivenlerinden örnek ver Kemer altındaki yürüyen merdivenlerden tamam, Orta sahanlıktan mı bahsediyorsun Sahanlık kat sayılır mı Sahanlık kat sayılmaz adı üstüne sahanlık Ama O zaman ona de, kat derdik sahanlık o Sahanlık neresi bizim dükkanda Bizim dükkanda sahanlık var işte. Sahanlıkta dur. Neresi abi sahanlık? Birinci kata çık. Yani çıkıyorsun çıkarken. Ya girdin dükkanı, merdiven girdin dükkana. Girdin merdivenlerden çıktın. Üst üst kata çık. Üst kata, evet, üst tamam. kata çıkarken tablo Merdiven ana daha fazla dur hemen. Soldan devam edip. İki, şeyi, tamam. yani iki evet. merdiven şey tamam. merdiven Orası kat mı? Orası dinlenme yeri. Dinlenme alanı. Ve hobi alanı. Orası kat değil canım. Orası kat olur mu ya? O zaman, o zaman iki kat. Yine sandalye yatsın oturur orada güzel. da yani. Ben oturur mu Allah? Göçebeyken böyle dertlerimiz de yoktu demiş Oğuz Bey. Olur mu canım her gittiğin yeni şeyde ne derler falan, yörükler falan her seferinde birbirlerine hediye götürüyorlar. Yaz geldi daha yaylaya Yaylaya git, yaylaya. Hediye şenliği. Ama tabii evet. onlar da mesela bu işte ısıya dayanıklı şey yerine efendim bir size güzel keçi getirdim. Gene bir keçi getirdin. O keçi yörüklerde görsün keçi, bir sürü keçi. Keçi canlı hayvana giriyor ya. ya. Canlı hayvana da onlar da işte öyle. Onlarda öyle bir yasak yok. He, o kadar çok olmasının sebebi... Kesin verir. Şey. Simlis'in açık alanınız var değil mi? Var. Tera terasınız var. Var. Terasta canlı hayvan besleme. Zaten orada... Konuşuldu mu O kadar yoksa... demir yaptırdıktan sonra büyük baş, küçük baş her türlü. Aslan düşünüyorum ben. Mini bir aslan. Aslanın eti... Titlek. Sert olur gibi. Titlek. Zaten o, o şey için değil. Atılgana geçmeden onu doğaya salacaksınız. Gelir ot diye bırakırsın sen. Yavru aslan mı? Tabii titlek kıvamındaki. Tamam olabilir. Ben onu postunu satarım. Yani. Ya vallahi hakikaten hiç. Emre ne? Bey demiş ki emlak vergisini ödeyebilirler demiş ama emlak vergisi böyle bir vergimiz yok. Kiracıya herhalde. şey yapılmıyor galiba. Yok. Ondan sonra. Niye canım çevre vergisi falan ödemedin mi sen? Biraz... Çevre ve temizlik vergini ödemedim. Sen çevre ve temizlik vergini ödemedin mi? Ödemedim. Şu anda, sen şu ana kadar hiç çevre ve have you ever çevre temizlik? Dükkan olarak ödedik. No dükkan. Bak ne güzel söyledi. <gülüyor> Kimse anlamasın diye bak ne güzel söyledi. Hiç zamanında Anadolu Lisesi'ne <gülüyor> gitmişim ya yoksa ben hiç anlamayacaktım. Yani hiç ödemedin ha. Oradan abiciğim ben sana, ben buradan belediye çağrıda bulunuyorum. Bu adamın bütün o emlak faaturasına falan bir şey çakılıyor Öyle mi? Bir şey dedin mi? Hep öderim. <gülüyor> Zeynep Hanım demiş ki düşündüm en fazla 1 kilo baklava götürebiliriz hem bize de yarar azıcık demiş ama yeme içme hediyesine girmiyor olabilir Girmez. ya ya niye canım işte en güzel hediye dedi. Bak mesela elma da şey demiş mutlaka alınması lazım kesme şeker ve süt aa evet kesme şeker ve süt süt gibi bereketli şeker gibi tatlı olsun mu bir de ekmek lütfen bu, pagan hainleriyle gelmeyiniz bu ama vardır ya Evet ya, ee, anneannem de götürürdü. Hep böyle bir şeker götürürdü. Bir şeker, Yine bir süt eve. bir de yumurta galiba. Herhalde öyle bir böyle bir şey yok var. değil mi? Yumurta, süt ve şekerle yapılan bir şey var mı? Var. Kek. Sadece Kek şeker ve limonlar <gülüyor> yapılan ağda mesela. Eviniz kıllardan Irak olsun gibi. Irak mı? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. adaya takılamadık. Aman kimse tepulmasın. Vallahi ya. billahi. Hmm. Vallahi programın da sonuna geldik. Geldik sevgili mi? Geldik valla. Bu konu valla. daha çok olur. Uzayıp benzer. Hadi bir akılda kalan bir cevabı söyleyin bana. Valla, oradan, benim akılda aklımda, aklımda kalan valla böyle bir var. Yani. Burak Ünsal. Ünsal. <gülüyor> Tebrik ediyoruz Burak Bey. Böyle böyle devam edeceğiz. Yarınlı yarın sizlerden fikirler bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Burak Bey walk and walk'tan yemek kazandınız. Anladınız ya. Pss. O zaman şöyle yapalım. Bir Bizi aramanızı rica ediyoruz. Bizi efendim. aramanızı ısrarla aramanızı önemli, tutar. önemli rica ediyoruz. Kafanızı daha da fazla şişinmeyelim. Şişin 958 oldu. Program bitti. Başınızı artmayalım. Başınızı <gülüyor> artmayalım. Bizden sonra... Fulyelda, fulya evinim Güzel sohbetlerinizle... Fıraşı'ya geçelim. Ne yapıyoruz? Kahvaltı veriyor muyuz? <gülüyor> Çalışayım istesiniz. Efendim. olacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>